kitaba giriş yapmadan önce bir mukaddime yapmak istedi. Dedi ki bu mukaddime sadece ulumul Kur'an'la ilgili bilgilerin verildiği bir mukaddime olacak dedi. Ve bize e, yaklaşık olarak 11. beytten itibaren sadece ulumul Kur'an'ın ilgilendiği bazı meseleleri anlattı. Bir önceki dersimizde neyi görmüştük? Kur'an ve Kur'an'ın tarifi dedik. Özellikle de icaz e meselesi üzerinde durduk. Sonra Sure nedir dedik? Surenin ne olduğunu anlattık. Sure neydi? Surenin tanımını kim söyleyecek? Sure. Sure en az üç ayetten oluşan ve özel başlığı olan ayet topluluğuydu. Öyle değil mi? Şimdi bize sureyi tanıttı. Niye sureyi tanıttı? Sureyi şunun için tanıttı. Önce dedi ki Ecaz Kur'an-ı Kerim'den sure ile hasıl olur. Şimdi icaz sure ile hasıl olur deyince aklımızda ne belirdi bu sefer? İcaz e, nedir? E, sure nedir sorusu belirdi. Bu sefer dedi ki sure ayetler başında özel bir başlık olan ayetler topluluğudur dedi. E şimdi haliyle aklımıza ne oluştu soru olarak ayet nedir o zaman? Yani sureyi ayetler oluşturuyor. O zaman ayet nedir dedik. Şimdi bugünkü okuyacağımız beytte de başlık olarak yazabiliriz. Ayet nedir? onu bize anlatacak inşallah dedi ki 13. Beyt veleyye tut da ifeül Mefsule min keimeimetim min hu ve meule veye tut da ifeül Mefsule min keimeimetimmin hu mefduule topluluktur elmefsule birbirinden ayrılmış olan Fasıllar ile arası bölünmüş olan topluluktur. مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ Ondan olan kelimelerden. Yani o zaman burada şey bitti. Ee, buradan mana bitti. وَالْمَفْضُولَ مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ كَتَبَّتْ وَالْفَادِلُ لَّذْ فِيهِ مِنْهُ اَتَتْ Bu hepsi tek bir beyt olarak yani anlam bütünlüğü olarak da. وَالْمَفْضُولَ bir sonraki, bir sonraki beyte, beytle alakalı olan bir anlam ve ayetü taifetü'l mefsule min kelimat ne oldu o zaman ayetin tanımı kelimelerin oluşturduğu ve araları fasılalar ile ayrılmış bölümlere ayet denir kelimelerden oluşan ve araları fasılalar ile ayrılmış olan kısımlara bölümlere ayet denir örneğin Mesela diyoruz biz kulhuvallahu ehad Allahu samed diyoruz. Kulhuvallahu ehad kul bir kelime fiil öyle değil mi? Huva bir kelime isim zamir olduğundan dolayı. Ahad bir kelime. Doğru mu? İsim. Bak bu kelimelerden oluşan bir topluluk var ve onun sonunda onu bir sonraki gelen ayetten ayıran bir fasıla var. Fasıla dediğimiz o ayetlerin sonundaki işaret fasıla var. Bu top kelimeler topluluğu fasıla ile kendinden sonrasından ayrılmışsa Buna ne diyoruz? Buna ayet diyoruz. Demek ki ayet kelimenin bir ayetin tanımı bu imiş. Şimdi bize ayeti tanımladı burada. Ulumul Kur'an'ın incelediği konulardan bir tanesi ayetin tanımı. İkincisi ne? Ayetlerin tertibi ve ayetlerin sonundaki fasıllar tevkifi midir, iştihadi hadimidir. Bir de ulumul Kur'an'ın incelediği konulardan bir bir tanesi bu. Yani mesela e, diyelim ki biz diyoruz ya kulhu allahu ahd allahu samedlem. Yani allahu samed ayeti. Kulhu allahu ahdten sonra geldi ve peygamber tarafından mı buraya yerleştirildi? Yoksa sahabe daha sonra veya Allah Resulü daha sonra iştiyat iştiyat ettiler? Bu ayetin manası buna uygun? Bu buna mı uyuyor? Bu birinci mesele. İkinci mesele ayetin bittiği nokta. Yani mesela ayet belki şöyle de inmiş olabilir kulhu allahu ahdun allahu samed böyle. Sahabe demiş bu ahadın yanına bir fasıla koyalım. Böyle mi? Yoksa Cibril zaten böyle fasılalı bir şekilde mi indirdi ayet-i Bu iki konu ulumul Kur'an'ın incelemiş olduğu konulardan. Ayetlerin tertibine gelince ayetlerin tertibi tevkifidir. Niye ayetlerin tertibi tevkifidir? Çünkü biz Allah Resulü'nden bize varit olmuş olan bazı rivayetlerde bizzat Cibril'in emriyle Allah Resulü tarafından ayetlerin bu şekilde tertip edildiğini görüyoruz. Mesela İmam Ahmet ve Sünen Ashabı Abdullah ibni Abbas ile Osman radıyallahu an arasında geçen bir konuşmayı bize aktarıyorlar. Abdullah ibni Abbas Osman radıyallahu an'a soruyor. Diyor ki, Tevbe ve Enfal sureleri biri uzun biri kısa olmasına rağmen ve aralarına hiçbir fasıla koymadan Bismillahirrahmanirrahim diye fasıla koymadan neden bu iki sureyi yan yana koydunuz? Yani bunun bir sebebi var mıdır? Osman radiyallahu anh da ona izah ederken konuyu başka bir şekilde izah ediyor. Diyor ki Allah Resulünün üzerine ayet sahibi olan yani ayetleri olan bazı sureler indirilirdi. O ayetler indiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki bu ayeti şunun şunun zikredilmiş olduğu sureye yerleştirin. Biz de onları oraya yerleştirdik. dedi. Tövbe ile enfale gelince surelerden bahsediyor. Peygamberimiz vefat etti ve onlar hakkında bize bir şey beyan etmedi. Ben de konuları birbirine benzediğinden dolayı ikisini yan yana getirdim diyor. Lakin ayetlere gelince ayetler peygamberimize indiğinde vahiy katiplerini çağırıp onları yerleştirdiğini söylüyor. Hatta yine İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Nahl suresi 90. ayet kelime ile alakalı اِنَّ اللّٰهَ يَاَمْرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَائِذِ الْقُرْبَ Ayeti var ya, şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği işte akrabaya vermeyi size emreder, şunu şunu şunu da yasaklar ayetini. İmam Ahmet rivayet ediyor diyor, sahabenin biri diyor, ben Allah Resulü'nün yanında oturuyordum. Allah Resulü birden başını şöyle önüne eğdi, sonra gözünü tekrardan yukarıya kaldırdı. Yani şu sanki bir şey süzmüş gibi. Dedi ki biraz önce Cibril geldi ve bu ayeti şu surenin şurasına yerleştirmemi bana emretti. Bu ayeti şu surenin şurasına yerleştirmemi bana emretti. Biz anladık ki ayet-i kelimelerin tertibi, yerleştirilmeleri Cibril tarafından Allah Resulüne bildirilir ve Allah Resulü de bu şekilde ayet-i kelimeleri yerleştirirdi. Bu birinci konumuzdu, değil mi? İkinci konumuz neydi peki? Ayetlerin sonundaki o yuvarlaklar yani faslalar. Bunlar tevkifi midir? Yoksa bunları sahabe anlam bütünlüğünü gözeterekten yerleştirmiş midir? Racih olan bunların tevkifi olmasıdır yani Allah Resulü tarafından bunların belirlenmesidir niye Çünkü şayet Bunlar içtihadi olmuş olsa idi Eğer bazı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de sonunun mutlaka değişmesi gerekirdi misal Bakara Suresi 219 <gülüyor> ve 220 ayetler yani bizim tefsir dersinde tam en son durduğumuz yer bir sonraki derste göreceğiz inşallah. Orada dedi ya Allah anil عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana işte şeyden soruyorlar, kumar ve içkiden soruyorlar. Sonra Allah dedi ki ve مَاذَا يُنْفِقُونَ Aynı ayetinde قُولِ Allah size böylece ayetlerini açıklar ki yani malınızdan artanı infak eden Allah size böylece ayetlerini açıklar ki لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Ayet burada bitti yuvarlak. 220. ayet nasıl başlıyor peki? fidunya الدُّنْيَا ve al Ve yeselunuke an el-yetame, kul ki düşünürsünüz? Ayet bitti. Fi dunya ve Dünyada ve ahirette. Ve yeselunuke an Sana yetimlerden soruyorlar. Şimdi bu iştihadi olsaydı nasıl olması lazımdı? Laallakum tetefakkarun fi dunya ve Bitti. Ayet. Ve yeselunuke an el-yetame diye Bütün 220. ayetin başındaki ilk cümleyi 219. ayetle beraber tefsir etmişler. Demişler ki yani Allah size dünya ve ahiretle ilgili hükümlerini açıklıyor ki كَزَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ Ayette takdim ve takhir var demişler. Bu mesela şeyde Rahman suresinde 26-27. ayet-i kerimeler. كُلُّ مَنْ Ayet bitti ıkah verab bir keül Celal ve ikram Eğer bu oranın yani yeryüzünde olanların hepsi fanidir sadece senin Racelal ve ikram sahibi rabbinin yüzü kalacaktır baki olan Allah'tır dedi şimdi ayet nerede durdu kullümen aley Effen ayet bitti ikinci ayet nereden başladı Vaa bıka bir keül Celal ve ikram <gülüyor> işte olsa bugün mesela hiç bize fasıla koymadan verseler al buraya fasla koy deseler. fasılayı nereye koyarsınız Kul men alayha fanin vebqa vechu ve fanin vebqa vechu rabbike'l celal ve'l ikram diyeceksiniz. Bu bize gösteriyor ki faslalar konulurken anlam bütünlüğünden daha ziyade e, nasıl peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişse o şekilde oralara yerleştirilmiş. Tamam? Şimdi bunu bitirdi. Vel ayatu't taifetul mafsula مِنْ كَلِمَاتِ مِنْهُ وَالْمَفْضُولَ dedi ya, beytin sonunda. Şimdi ikinci bir konuya geçtik. Ulumul Kur'an'ın e, incelediği konulardan bir tanesi de şudur. Başlık. Kur'an-ı Kerim'de faziletli olan, daha faziletli olan e, ayetler var mıdır? Yoksa yok mudur? Yani şunu anlatmak istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri, diğer bazı ayetlerinden daha faziletli midir? Yoksa hepsi fazilet konusunda eşit midir ee, diye böyle bir konu inceliyorlar. Diyor ki şeyimiz e, nazımımız, ayet kelimelerin oluşturduğu ve birbirinden ayrılmış olan kelimeler topluluğudur. Wal mafdule daha az faziletli olan mafdul e, olan minhu ondan al al bihi bunu söyleyenlerin sözü üzerine. Yani bu görüşü kabul edenlerin görüşü üzerine Ketebet Tebbet suresi gibidir. Vel faz, faziletli olan yani daha faziletli olan ise ellez o şeydir ki o sure ayetler ki fihi onda minhu etet. Ondan gelmiştir. Yani içerisinde Allah'tan bahsedilen, Allah hakkında konuşulan minhu dediği Allah'tan. Yani Allah'tan söz eden, ondan bahsedenler ise onlar da daha faziletli olanlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler bazı ayetlere göre daha faziletli midir, değil midir? Dedi ki bu ihtilaflı bir konu. Doğru mu? Onun için nazım ne dedi? vel Bu ayetlerden bazısı mafduldur. Yani daha az faziletlidir. Minhu Kur'an'dan. Buradaki minhu'dan kasıt Kur'an'dan veya o ayetlerden. al kavli bihi yani faziletli vardır diyen görüşe göre bu görüş üzerine ketebbet. Tebbet suresi gibidir. E peki burada soruda şu oluyor o zaman? Eğer mafdul olan daha az faziletli olan Tebbet suresi ise, peki daha faziletli olan hangisidir? Bu görüşü kabul edenlere göre vel fadilu fadilisa ellez yani O odur ki fihi e, fihi onda yani o ayette minhu Allah'tan etet gelendir. Yani Allah hakkında haber veren, Allah'ın isim ve sıfatlarını anlatan ile ahireti bu tarz ayetlerdir demişler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de faziletli olan ayet-i kerimeler var mıdır? Daha faziletli daha doğrusu hepsi Kur'an hepsi faziletlidir. Burası ittifak. Peki bu surelerden bazısı bazısından daha faziletlidir görüşü. ulema, ulumul Kur'an hakkında yazanlar bu konuda ihtilaf etmişler. Bir grup alim, bunlara cumhur da diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde tefadül vardır demişler. Yani bazısı bazısından daha üstündür demişler. Niye? Peki bunu söylemişler. Çünkü demişler bu konuda çok açık, sarih bir takım naslar vardır. Bu naslar Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin veya bazı ayetlerinin bazıından daha eftal olduğunu gösterir. Mesela zikredeceğim bütün rivayetler hepsi İmam Bukhara'nın sahihinden olan rivayetler, Ebu Said'in il muallah isminde bir sahabe diyor ki ben mescidde namaz kılıyordum, Allah Resulü beni yanına çağırdı. Bana Ben de diyor namaz kıldığım için onun yanına gitmedim, namazı bitirince gittim. Bana dedi ki niye seni çağırdığımda gelmedin? Ben dedim ki çünkü ey Allah Resulü ben namaz kılıyordum. O da bana dedi peki Allah demiyor mu? İstecibu lillahi velirrasuli iza da'akum lima yuhiikum. Ey iman edenler Allah ve Resulü sizi size hayat verecek bir şeye çağırdığında ona icabet edin. Sonra diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki mescitten çıkmadan önce sana en büyük ayeti öğreteceğim. Mescitten çıkmadan önce sana en büyük ayeti öğreteceğim. E azam. Azamu ayetin en büyük ayet. Allah Resulü'nden mescitten çıkacakken diyor ben onun yanına gittim. Dedim ki hani sen bana demiştin ki ben sana ee, en büyük ayeti kelimeyi öğreteceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Elhamdülillahi Rabbil alemin ve seb'ül mesani ve Kur'an'il azim. Bu Kur'an'da bahsedilen seb'ül mesani bazı ayetlerde geçiyor ya. Ve Kur'an'i azim büyük Kur'an denilen ayet işte budur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Peygamberimiz ne yaptı? Fatiha suresini en büyük ayet olarak isimlendirdi. Kur'an'ı kerimdeki. Doğru mu? Yine İmam Bukhari rivayet ediyor, Ubey ibn Ka'b ile peygamber arasında geçen bir konuşma. Ubey ibn-i Ka'b diyor bir gün peygamberimiz bana dedi ki, beni yanına çağırdı. Bana dedi ki, اَيُّ ayetin اَعْزَمُوا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabındaki en büyük ayet hangisidir? Dedi. Bir rivayette ise مَعَكَ ف۪ي الْقُرْآنِ Dedi yani senin yanında olan, senin ezbere bildiğin ve Allah'ın kitabındaki en büyük ayet hangisidir? Ben diyor dedim ki Allahu Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bir daha sordu. Ben aynı şekilde cevap verdim. Bir daha sorunca diyor üçüncüye. Ben dedim ki Allahu la ilahe illa huve el kayyum. Yani bu ayet-i kerimedir dedim. Ayet-el kursi diye bildiğimiz ayet-i kerime. O da diyor eliyle benim göğsüme vurdu. Dedi ki Elim sana mübarek olsun. Elim sana kutlu olsun ey Ebu Muzir dedi. Burada da Allah Resulü ayet-el kursi en büyük ayet diye isimlendirdi. Yine mesela Ebu Sa'id al-Hudri'nin rivayet ettiği Bukhari'de bir hadis yine söyleyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın biri, birinin sürekli gece boyunca şey okuduğunu duydu. İhlas suresini okuduğunu duydu. Tabi allah Alem bunu biraz küçümsedi. Yani bir insan niye sabah kadar İhlas suresiyle namaz kılar ki diye düşündü. Sabah bunu gelip Allah Resulüne şikayet edince Allah Resulü dedi ki, Allah'a yemin olsun ki o Kur'an'ın üçte birine denktir. اِنَّهَا لَتَعْوَى الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُسَ kuran O ayet, Muhammed'in nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki İhlas Suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi rivayetler daha çok fazla var. Lakin Fatiha ile ilgili, Ayet-el Kursi ile ilgili, ve şeyle ilgili, İhlas ile ilgili hepimizin bildiği sureler olduğu için üç tane rivayet zikretmiş olduk. Çok açık. Peygamber bu ayetleri diğer ayetlere tercih ediyor. Bunun dışında başka ayetler de var. Amenen Resulü'yü, <gülüyor> kim Bakara suresinin son iki ayetini okur ise sabaha kadar Allah'tan bir koruyucu onu korur. Kim kef suresinin ilk on ayetini ezberlerse Allah onu deccal'dan ve onun şerrinden muhafaza eder. İle yani bazısının... Bazısına üstün olduğuna dair daha birçok rivayet var elimizde Kur'an-ı Kerim ile ilgili. Peki kabul etmeyenler niye kabul etmemişler? Mesela kimler kabul etmemiş? Ebu Hasan'ın Eş'ari'den nakledilmiş bu, bu görüş. Bakillani'den nakledilmiş. İbni Hibban'dan yani hadis imamlarından İbni Hibban'dan nakledilmiş. İbni Abdülbel'in yine bunu destekleyen bir sözü var. Bunların kabul etmeme gerekçeleri birbirinden farklı. Şimdi diyeceksiniz mesela bu kadar nas var. Bunlar bu nasları biliyorlar. Bunların bir kısmı hadisi olan insanlar. Öncelikle bunlar demişler ki biz Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri diğerlerinden daha faziletlidir dediğimiz zaman geride kalan ayetlere naks izafe etmiş gibi oluruz. Yani mesela Fatiha suresi Bakara'nın girişinden daha faziletlidir. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elif la min velikel kitabudan daha faziletlidir. Sanki demişler bundan şöyle bir mana anlaşılıyor. Elif, lam, mim'de nakıslık vardır. Eksiklik vardır. Haşa demişler Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onun için hiçbir yerini övelim veya yüceltelim derken başka bir yerine eksiklik ispat etmemeliyiz demişler. Tabi bu doğru bir yaklaşım mı değil. Niye doğru bir yaklaşım değil? Çünkü birincisi Nas'ın karşısındaki bütün akli önermeler hepsi batıldır. Yani bir yerden Nas varsa bizim Nas'ın içerdiği mana bizim aklımızda sabit olan manaya aykırı olduğunda bize düşen nedir? Aklımızda oluşan manayı çöpe atıp nasıl nasıl almaktır. Kaldı ki bu akli bir şey de değildir. Yani akılla da hitap etmiyor. Hani bazı şeyler vardır. Örnek veriyorum Ali radıyallahu dediği mes'in üst tarafını mesediyoruz ediyoruz biz. Alt tarafını meshetmek daha evladır. Din akılla olsaydı Meslerimizin alt tarafını mesletmek, üst tarafını mesletmekten daha evli olurdu. Bak bu doğru bir şey yani hani akla da yatıyor. Ama ne diyoruz nas böyle geldiği için biz çoraplarımızın veya meslerimizin, ayakkabılarımızın üstüne mesediyoruz. Lakin bu söylediğimiz, bu meseleyle ilgili söylediğim bu öyle de değil. Niye öyle değil? Mesela şimdi örnek veriyorum Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنَّ rahmeti سَبَقَدْ غَبَيْهِ Benim rahmetim, benim gazabımı geçti. Rahmet Allah'ın bir sıfatı mıdır? Gazap Allah'ın bir sıfatı mıdır? Şimdi Allah'ın rahmetinin Allah'ın gazabından daha fazla olması, Allah'ın gazabının nakıs olduğunu mu e gösterir? Hayır. Tilka rusulü faddalna Bu peygamberlerin basına basına üstün kıldık. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in eee Aleyhisselam'dan daha üstün olması mesela Uzeyir Aleyhisselam'ın naksı olduğu anlamına mı e, gelir? Bunlar güzellikler arasındaki tercihtir. Hepsi tamamdır. Bu tamamın en tamamıdır gibi düşünülmesi lazım. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı faziletlidir dediğimizde kalan diğer kısmı eksiktir demiş olmuyoruz. Kimsenin de aklında böyle bir mana belirmiyor zaten. Bu birincisi. Bunlar bu konuyla ilgili bizim zikretmiş olduğumuz hadisleri de şöyle anlamışlar. Sevap yönünden daha faziletlidir demişler. Yani ayetin kendisi bizzat daha faziletli değildir. Hepsi eşittir demişler ayetler. Lakin mesela Fatiha suresinin sevabı Örnek verin, Bakara'nın girişinin sevabından daha fazladır demişler. Allahu la ilahe ve hayun kayyumun sevabı işte ondan bir önceki ayet kelimeden daha fazladır demişler. Bu şekilde tevhül etmişler. Bir de akidevi bir meseleden dolayı bu konuda Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri daha faziletlidir. Kabul etmeyenler var. Onlar da kimdir? Onlar da Allah'ın kelam sıfatını kabul eden... Lakin ehli sünnetin usulüne göre kabul etmeyenlerdir. Şimdi hatırlarsanız Allah'ın kelam sıfatı var mıdır? Vardır. Allahu Musa. مُوسَىٓا mi? Allah Musa ile konuştu diyor Allah Azze ve Celle. Hatta daha önce de söylemiştik Allah Kur'an-ı Kerim'de bir şeyin ilah olmayacağını ispat etmek için ne diyordu? Görmüyorlar mı? Konuşmuyor. Yani eğer ilah olmuş olsaydı konuşması e, gerekirdi diyor. Şimdi... Bir, Allah'ın kelam sıfatını kabul etmeyenler var, mutezile gibi. Bir de mutezilenin karşısındaki sünnilik. Yani şimdi biz hatırlarsanız sünnilik dediğimizde 3-4 ayrı anlamı var demiştik. Bir, şii olmayan anlamında sünni. İki, mutezileyi reddeden sünnilik. Bir de kendi içerisinde ehli sünnet olan, ehli hadis olan, peygamberden bulduğunu hiç bozmadan kabul eden yani ehli sünne-i has ehli sünnet dediğimiz selefin metodu var. Bu mutezilenin karşısındaki sünniler, evet Allah'ın kelamı vardır, Kur'an da Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir diyenler kendi aralarında iki kısma ayrılmışlar. Bazıları Allah'ın kelamını kelam-i nefsani olarak kabul etmiş. Hatırladınız bu konuyu, Hatırla, akidede gördüğümüz konulardan biri. Kelam-i nefsani ne demekti? Bunlar diyorlar Allah'ın kelamı Allah'ın kendi içindedir, nefsindedir yani Allah'ın kendi nefsinde olan bir kelamdır. Biz ehl sünnet olarak ne diyoruz? Hayır, Kur'an bizzat Allah'ın kendisiyle konuşmuş olduğu Allah'ın kelamıdır ee, diyoruz. Yani Allah'ın nefsinde oluşmuş olan o şeyi daha sonra cibril vasıtasıyla o manaları cibril kelimeye döktü diyorlar onlar. Biz diyoruz hayır kelimelerin kendisi de, manaların kendisi de hepsi Allah'a aittir. Şimdi Allah'ın kelamı nefsanidir deyince bunlar, Kur'an'a da Allah'ın kelamı kabul edince hepsi Allah'ın içinde, nefsinde var olan manalardır. Haliyle birini birine üstün tutmaları, birini birine üstün tutmaları mümkün değil. Tutmuş olsalar Allah'ın kelamı cüz cüzdür olacak. Yani biz mesela ne diyoruz? Allah'ın kelamı parça parçadır. Dilediği zaman, dilediği kuluyla Allah Azze ve Celle konuşmuştur e, diyoruz. Doğru mu? Yani kulhu allah Allah'ın bir kelamıdır. Bu bir parça. Tebbet ya da Ebileh Allah'ın bir kelamıdır. Bu, dilediği zaman tebbet ya da Ebileh ile konuşmuştur. Dilediği zaman kulhu Allah-u ile konuşmuştur. Ehli Sünnet'e göre. Bunlara göre bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin nefsinde olan manalardır. Bunları indirmek istediğinde Cibril'e vahyeder. Cibril bunları kelimeye çevirir. Haliyle öz hepsi birdir bunların yanında. Yani şu an beni dinlerken bakışlarınızdan da anlıyorum. Zaten bunlar felsefecilerin saçmalıkları olduğu için. Yani İslam'a sonradan giden şeyler olduğu için. Baştan sona kelamla ilgili meseleler fıtratını bozmamış bir adamı bunaltır. Yani bir insan fıtratının selim olduğunu anlamak istiyorsa. Kelamcıların kitaplarını okuyacak. Eğer Allah'ı anlatırken, Allah'ı tanıtırken insanın midesi bulanıyorsa bu nedir ya bunlar ne anlatıyor e, diyor ise e, misal o adamın fıtratı, fıtratı selim e, demektir. Çünkü gerçekten çok ilginç bir şeyleri var. ilginç yaklaşımları var. Sebebi de ne? Birilerinin koyduğu kaidelere Kur'an'ın ayetlerini uydurabilmek için ilginç, ilginç açıklamalar yapmak zorunda e, kalmışlar. Onun yerine desen ki وَكَلَّمَ اللّٰهُ Musa تَكْلِيمًا Allah Azze ve Celle ile dilediği zaman konuşmuştur. Allah Azze ve Celle ile bir konuşmayla konuşmuştur desen bitti. Konuyu burada kapatsan yeter. Buna teslim olsan kafi Allah'ın izni. Anlaşıldı burası. Yani ikinci kabul etmeyenlerden bazıları itikattaki bir kabullerinden ötürü Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmasına kelam-ı nefsanidir dedikleri için hepsi bildir. Hepsi Allah'ın içindeki manalardır. Hal ile bölünmediği için, parçalanmadığı için Hepsini bir bütün kabul ettikleri için biz şey yapamayız demişler. Niye onu bir bütün kabul ediyorlar onda da biliyorsunuz değil mi? Çünkü onlara göre sonradan olan bir şey hadistir. Hadis olmak mahlukun özelliklerindendir. Eğer Allah önce tebbetle konuştu, sonra kulhu هُوَ اللّٰهُ konuştu desek Allah sürekli yeni yeni bir şeyler yapıyor demek olur. E bu da Allah'ın kelamıdır desek, Allah da مُخَالَفَةٌ لُلْحَوَادِسْتِir. Sanki böyle bir ayet varmış gibi. Yani bidate bid i zincirlemişler, bidat-i bid halkalamışlar, sonuna kadar. Evet, bu da ikincisidir dedik. Şimdi zikretmiş olduğumuz rivayetlerden biz şunu anladık. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bazı ayetler bazı ayetlerden daha faziletlidir. Bu görüşü kabul eden alimler, kendi aralarında şunu konuşmuşlar. Peki hangi cihet ile... Kur'an'ın bazı ayetlerini bazı ayetlerine üstün kabul edeceğiz. Yani şöyle, mesela hakkında varit olanlar da mı? Bunlar zaten hakkında varit olmuş. Peki bunun dışında hakkında varit olmayanlardan hangisi hangisinden daha üstündür demişler. Bununla alakalı İbn-i Rahimahullah diyor ki, herhangi bir kelamın diğer kelama üstünlüğü iki cihetli olur herhangi bir kelamın diğer kelama üstünlüğü iki cihetle olur. Ya konuşan cihetiyle bir kelam bir kelama üstündür ya da içerdiği anlamlar itibariyle bir kelam bir kelama üstündür. Mesela örnek veriyorum, bu, bu başlık olaraktan bunu anladıysak misal Ebubekir konuşuyor, Ömer anh konuşuyor bir de Allah Rasulü konuşuyor. Hepsinin konuştuğu hak, lakin hepsi aynı seviyededir diyebilir miyiz? Hayır, konuşanlar birbirinden daha faziletli oldukları için, kelamları da birbirinden daha faziletlidir. Allah Resulünün ki Ebubekir'den, Ebubekir'in ki Ömer'den radiyallahu anhum daha faziletlidir, bu konuşan cihetiyle. Bir de anlam cihetiyle bazı kelam bazı kelamdan daha üstündür. Şimdi mesela, diyelim ki şurada biz oturuyoruz, iki kişi futboldan konuşuyor olsun. İki kişiden nafile namazın öneminden bahsediyor olsun. Akıl sahibi her insan nafile namaz hakkında konuşulan konunun futbolla ilgili konuşulan konudan daha faziletli olduğuna kanaat getirir. Şimdi bu kaideyi Kur'an-ı Kerim'e tatbik edelim. Konuşan cihetiyle Kur'an'ın bazısının bazısına üstün olması mümkün müdür? Hayır. Çünkü hepsi Allah'ın kelamıdır. Hepsi bu yönden eşittir. Geriye ne kaldı o zaman? İçerdiği anlam ile Kur'an-ı Kerim'in bazısı, bazısına daha üstündür. Peki hangi anlamı içerenler diğerlerine daha üstündür? Zikretmiş olduğumuz üç tane rivayete de bakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha Suresi, Ayet El-Kursi ve İhlas Suresi. Üçünü de Kur'an-ı Kerime peygamber faziletli kıldı diğer ayetlere. Üçünün ortak yönü ne peki? Allah'tan ve Allah'ın sıfatlarından bahsediyor olmalar. Allah'tan ve Allah'ın sıfatlarından bahsediyor olmalıdır. Öyleyse, Kur'an-ı Kerim'de bulunan ve bize Rabbimizi tanıtan ayetler diğer ayetlerden daha üstündür. Mesela örnek veriyorum, Haşr suresinin son ayetleri. Biri dese ki kendinden önce geçen ayetlerden daha üstündür. Doğru mudur? Doğrudur. Biri dese ki mesela Bakara suresindeki ve كُمْ إِلٰهُ وَاحِدْ لَا إِلٰهَ إِلٰهُ وَالرَّحْمَنُ Ayeti, diğer ayetlerden daha üstündür. Evet, diğer ayetlerden daha üstündür. Niye? Çünkü Allah azze ve celleyi anlatıyor. Bu birinci görüş ve racih olan görüş de bu. Yani tercihe şayan olan, racih olan görüş de bu. Bazıları ise demişler, okunduğu zaman içindeki amel, edilen hususun diğer amel edilecek hususlara üstün olduğu ayetler daha faziletlidir demişler. Mesela örnek veriyorum. Namazla zekatı yanı yana koyduğumuzda hangisi daha faziletli? Namaz daha faziletli. Oruç namaz, namaz daha faziletli. Namazı anlatan ayetler, orucu anlatan ayetlerden daha faziletlidir demişler. Çünkü onun içerisindeki amel diğerinden daha üstündür demişler. Bazıları da demişler ki, kulda bıraktığı etki cihetiyle bazı ayetler bazı ayetlerden daha üstündürler. Yani kulu daha fazla tedebbüre, tefekküre, Allah'tan korkmaya, ee, sevk eden ayetler böyle olmayan ayetlerden daha üstündürler demişler. Lakin dediğimiz gibi racih olan görüş Nasların da desteklediği görüş, birinci görüş Allah azze ve anlatan ayet-i kerimeler onu anlatmayan ayet-i kerimelerden daha üstündür. Evet nerede nerede kaldık? Menhu alal kavli bihi ketebet vel fadilu lazi fi min atad. Burada verdiği örnek Tebbet suresi ile Allah'a anlatan sureyi örnek verdi. Genelde bütün kitaplarda bu ikisi İhlas suresi ile Ulumul Kur'an kitaplarında Tebbet ya da Ebi örnek veriliyor. Yani ondan şey bunu örnek verdi, Zemzemi de bunu örnek verdi. Yani İhlas Allah'a anlatıyor, Tebbet ise bir kulu anlatıyor. İhlas suresi Tebbet suresinden daha üstündür anlamında. Şimdi yeni bir konuya geçtik. Yeni konumuz da Kur'an-ı Kerim'in tercemesi, Arap dili dışında bir dil ile okunması, mana ile okunması ve Kur'an-ı Kerim'in akıl ile tefsir edilmesi konusuna geldik 15 ve 16. beytler. Okumamı ister misiniz? O zaman bir sonraki dersimizde de bu dört tane konuyu anlatmaya çalışalım. Ee, i̇nşallah yetiştiririz bir derse. Bu anla, anlattığım yer içerisinde, e, konu içerisinde benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Can bu yani şey hangi ayette daha faziletiniz? Yani bu bunun bir yansıması oluyor mu? Yani bir şey. yani bu ihtirafın bir şey yansıması E tabi mesela örnek veriyorum. Fıkıhtan bir mesele örnek vereyim size. dedi ki İbni Abdülber de hani bu konuda Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri bazı ayetlerine üstün değildir. Bu konuda varit olmuş olan şey de naslar da sevap yönündendir diyen alimlerden bir tanesi. E, tabi böyle bir fikir babından da söyleyeyim. Bu konuyu ulumul Kur'an'ın dışında şeyde bulursunuz. E, bu şey hadisinin şerhinde genelde bu konu ele alınır. E, hadis şarihleri. E, nefsini Muhammed'in nefsinin elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki İhlas suresi Kuran'ın üçte birine tekabül eder. Şimdi şu konu önemli değil mi? ilim talebinde. Hangi konunun hangi başlık altında incelendiğini bilmek meselesi bu önemli. Bunu nasıl insan elde eder? Size soru, bir soru sorayım ben. Bir insan nasıl bunu elde eder? Mesela ben bir araştırma yapacağım. Ee, hangi konu, hangi konunun altında genelde inceleniyor? Bak mesela biz bununla ilgili üç hadis ziklettik. Niye Ebu, işte Sa'id el-Mualla hadisinde değil de, niye Ubey ibn-i hadisinde değil de, niye Ebu Sa'id'in hadisinde bu konu işleniyor? Yani ihlas, niye Fatiha suresinin faziletini anlatan ayet değil? İşte Ayet-ül anlatan ayetler değil de bunda inceleniyor. Şundan eskiden alimler birbirlerinden ilmi silsile şeklinde aldıkları için yani hani herkes bir üstten bir üstten bir üstten aldığı için bir sünnet oluşmuş ve o sünneti devam ettirmiş insanlar. Yani bir konu bir hadisin mecliste anlatılırken o hadisin şerhinde ele alınıyorsa eğer sonradan gelenler de onun onu şerhinde ele almışlar. Öyle öyle öyle bir şey oluşmuş, bir sünnet oluşmuş. Ha buna eden alimler olmuş elbette. Yani kitap yazan müellifler arasında mesela İbn Hazm gibi yani fıkıhta az çok neyin nerede anlatıldığını fıkıh baştan sona ders olarak görmüş olan bir şey bir talebe az çok bilir. Bazen mezheplerde değişebiliyor hangi konu hangi başlıkta anlatılacak değişebiliyor. Ama Muhalla'yı elinize aldığınızda tam ters köşe olursunuz yani. Hani zaten o mesele mesele gidiyor. işte şu mesele, mesele, mesele diye gidiyor farklı. Niye? Çünkü onun birincisi geldiği ekol tamamen farklı. İkincisi yukarıyla kopuk yani. Yukarıyla bir bağı Olmadığı için kendisinin başlattığı bir şey. Yani zahirilik var ondan önce elbette ama o zahirliğin içinde de İbni Hazm başlı başına kendi içinde bir ekol oluşturuyor. Bu zikretmiş olduğum hadisin altında bu meseleyi bulursunuz genelde. Mesela demişler ki bir insanın namaz kılarken bir ayeti sürekli tekrar etmesi caiz midir? Ben mesela namaza durdum. Geceleyin sürekli قُلُهُوَ Allah اَحَد۪ي okuyorum ve teheccüd kılıyorum diyelim. Bu caiz midir? İmam Malik'ten nakledilen bir görüş demişler ki bu mekruhtur. İmam Malik'ten nakledilen bir görüş demişler ki mekruhtur. Şimdi bunun illetini açıklarken Maliki alimleri çünkü demişler Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini sürekli tekrar etmesi onu diğerlerinden daha faziletli gördüğüne delalet eder. Bu da İmam Mali'ye göre yanlış olduğundan dolayı buna mekruh demiştir Tabi Allahu u Alem bu bu ta'lil İmam Mali'nin kendinden değil. Yani bu kimden gelmiş bu ta'lil? Sonradan gelen alimler mezhep aliminin görüşünün illetini açıklamaya çalışıyorlar. Zaten daha önce de Allah'a söylemiştik. Fıkıhtaki en büyük yanlışlıklar genelde şuradan kaynaklanıyor. Alimlerin vermiş olduğu iki fetvalar iki kısım. Veya işte görüşlerini, beyanları. Bir görüşünü beyan eder. Hangi nastan aldığını söyler ve ne sebeple bu nastan bunu istinbat ettiğini söyler. Mezhep imamları için söylüyorum. Bir de sadece görüşünü söyler. Sonradan gelenler gelir, derler ki bu görüşü şu nastan almıştır, şu sebepten dolayı almıştır. Çoğu hata buradan kaynaklanır ikinciden. İkinci hata nereden kaynaklanır? alimin daha önceden vermiş olduğu fetvaya bakıp usulü budur der. Onun sözünün lazımı bu şekilde fetva vermesidir der. Hani onun sözünün üzerine takriç yapar. Yani başka bir fetva, fetva söyler. Genelde İslam tarihinde bu iki noktada, fıkıhta hatalar kaynaklanmış zaten. Yani hatadan kastettiğim ne? Mezhebin sahibine ona ait olmayan hatalı görüşü nispet etmek buradan kaynaklanmış. Bu mesela bunlardan bir tanesi. Bu Kur'an-ı Kerim'in tekrar edilmesi. Bu da velev ki bu konu olmamış olsaydı bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'den ayet tekrar ederek namaz kılmış mı? Kılmış Hangi ayeti okumuş? اِنْ تُعَزِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Sonra وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ dedi Allah Azze ve Celle. Bu ayeti Peygamber Ebu Zerr'in hadisi vardı. Müslim dedi. Sabaha kadar okudu ve ağladı. Allah'tan ümmeti için bağışlama talebinde bulundu ve Allah da ona istediğini İstediğini verdi. Aynı şekilde bir de okuduğumuz hadis. Yani adamın biri sabaha kadar İhlas suresini okudu. Bu peygamberimize nakledildi. İkrar etmek, bir, yani susmak, sükut etmek bir yana. Aleyhisselatü vesselam onu bir de övdü. Yani hani o İhlas suresine ait övücü bir hadis zikretti. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tek bir ayeti tekrar edilerek kişi namaz bilir. Mesela sen örnek veriyorum, bu terdit meselesi. Bir de e, bu Kur'an-ı Kerim'de mesela hiz, şey meselesi var, hizip e, meselesi var. Mesela benim diyelim ki bir hizibim var. Her gün diyorum ki yarım cüz, bir cüz, kimisi iki cüz Kur'an okuyacağım. E, diyoruz ve bunu artık kendimize şey dönüyoruz, adet ediniyoruz. Şöyle olur mu peki? Biri dese ki ben Kur'an-ı Kerim'in tamamını değil de mesela Fatiha'yı, işte... E, Amenel Resulü, Ayetel Kursi. Yani bu tarz ayetleri hizbedeneceğim. Bunları okuyacağım. Hakkında özel nas bulunan dese, buna evet dersen olur. Yani daha fazla ecir almak için kişi bunu yapabilir mi? Evet, daha fazla ecir almak için kişi bunu yapa, yapabilir. Evet. Var mıdır başka sorumuz? Buyurun. Bu, bazı buradaki faziletin bizim söylemiş olduğumuz nasalı, nasları sevap konusunda daha faziletlidir dediler. Biz bunları hangi konuda böyle daha faziletli olacağını... Hem lafız, lafıza daha üstündür, hem de sevabı onun sevabından daha üstündür. Yani onlar diyorlar ki lafız cihetiyle bütün Kur'an eşittir. Ama bazısının bazısına sevabı daha çok. Biz diyoruz hayır. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, lafzı tebbet yada ebi lehebinden daha faziletlidir. Doğru mu? Aynı şekilde sevabı da daha faziletlidir. Evet. Bunu inkar etmiyoruz, bununla beraber bir de Tabii. eksik söylüyoruz. lafzın lafza üstün olduğunda da söylüyoruz. Yani bizim metneden normalde وَالْفَادِلُ لَّذْ مِنْهُ فِيهِ اَتَتْ diye yazıyor da yani bu fihi e, önde okuduğum normalde bu bizimki doğru mu acaba? Evet. وَالْفَادِلُ لَّذْ فِيهِ minhu اَتَتْ Fihi var mı sizde? Var min Fark etmez. Yani bendekinde benim hep zetimde al-fadılul eted. Sizde minu fihi eted tamam. Evet. Vahyur Dua Ana. alamin.